He da mo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 ve Muhammed Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulü ve Nebiye Çok değerli kardeşlerim ve muhterem dostlar kıymetli hazirun ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti bereketi mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Değerli Kardeşlerim ve Muhterem Hazirun Yine malum duayla başlamak istiyorum sözlerime. Yine bizleri her hafta olduğu gibi Kur'an'ın ayetlerinden nasiplenebilmek için bir araya toplayan alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye hamdolsun. Ve yine bir tabi Kur'an'ın ayetlerinden istifade etmek için gayret sarf eden siz kardeşlerimin de ecrini Allah Azze ve Celle kat kat versin. Muhterem dostlar bildiğiniz üzere Bakara suresinin 114. ayeti dahil olmak üzere geçtiğimiz hafta işlemiştik. Ve şöyle bitirmiştik aslında dersimizi geçtiğimiz hafta. 114. ayeti celileyi tayyibesinde Allah Subhanahu ve Teala mescit ahkamına dair bazı beyanatlarda bulunmuştu. Hatırlayınız israhem ediyorum. Bunun üzerinde konuşmuştuk ziyadesiyle. Demişti ki mescitlerle alakalı olarak Allah Subhanahu ve Teala kim Allah azza ve celle'nin mescitlerinde Allah Azza Ve Celle'nin adının anılmasına mani oluyorsa, ondan daha zalim kim vardır demiştik. Ve bugünün yaşadığımız vakadan örnekler vermiştik hatırlayınız. Demişti ki bugün biz bunu yaşıyoruz. Allah Azza Ve Celle'nin adının anılmasının en münasip olduğu yerlerde maalesef uşşadit üzülerek ifade ettik. Dedik ki bugün böyle yerlerde, en münasip yerlerde. Allah Azza ve Celle'nin isminin, adının anılmasına müsaade edilmiyor. Müsaade edilmediğinin yanında dedik ki, şunu da söyledik, altını çizdik ısrarla. Maalesef bugün Allah'ın mescidlerinde ancak Allah Azza ve Celle'nin istedikleri konuşulmalıdır. Bunu haykıran, bunu söyleyen kardeşlerimizin de maalesef cezaevlerinde olduğunu, haksız yere tutuklandığını ve buna müsaade edilmediklerini anlatmıştık. Bu müstakil olarak İslam literatüründe cami ahkamıyla ile alakalıydı, mescit ahkamıyla ile alakalıydı ve bunu konuşmuştuk geçtiğimiz hafta. İnşaallahu Teala böyle kısa bir anımsatma yaptıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim İnşaallahu Teala. 115. ayeti celilede ise Subhanahu Teala şöyle buyuruyor kardeşlerim. بعد عن ذبيله وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَ مَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَل۪يمٌ Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü, zatı oradadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti ve nimeti geniştir. O her şeyi bilendir. Tabi bu ayetin aslında nüzul sebebinden biraz bahsedecek olursak, Hatırlayınız bundan iki hafta önce dostlar hani menensex min ayetin diye tefsir ettiğimiz ayet vardı ya. Orada Subhanahu ve Taala biz bir ayeti neshedersek onun yerine daha hayırlısını getiririz yahutta mislisini getiririz demişti. Bu ayetin aslından uzun sebebiyle alakalı olarak Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye Müslümanların artık kıblesini değiştirdiği olarak anlatmıştık. Ki bu ayeti kerimede aslında nuzul sebebi bununla alakalıdır Görüyoruz ki Yahudiler ve Allah düşmanları yine Medine'de Boş durmuyor Ne dediler Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Mescidi Aksa'dan e, Mescid i Harama kıblesini döndürdüğü zaman Allah ona böyle emrettiği vakit Hemen Medine'de bir çalkantı Dedi ki nasıl bu iş ya Yani senin peygamberin neler söylüyor Bir o tarafa bir o tarafa Bunu yatsımışlardı Hakaret konusu yapmışlardı Medine'de. İşte bu ayeti i kerimede Allah azza ve celle zımnen cevap verdi onlara. Dedi ki siz ne diyorsunuz? Sizin iddia ettiğiniz gibi değil ki bu mesele. Lillahi'l meşriku vel maghrib. Doğu'da Allah'ındır, batı'da. Sen hangi tarafa dönecek olursan Allah azza ve celle'yi orada bulacaksın yani burada aslında kıblenin güzergahının doğuda ya da batıda olduğu meselesi değil. Burada Allah Subhanahu ve Teala aslında sarahaten onların iddialarına, ortaya koymuş oldukları kuruntulara, he, karıştırmaya çalıştıkları bu vesveselere cevap mahiyetinde diyor ki: "Biliniz ki o tarafa da dönseler orası da Allah'ındır. Bu tarafa dönseler burası da Allah'ındır." Bunu böyle bilmek durumundasınız. Kim ki yüzünü doğuya ya da batıya dönerse, hangi yöne dönerse dönsün, Allahu u Azimuşşan'ı orada bulacaktır. Nokta. Allah Azze ve Celle, bu ayeti gerimede aslında, hangi tarafa dönersek dönelim, Allah'ı nerede arzularsak arzulayalım, orada bulacağımızı, bu ayet-i bizlere haber vermektedir. Tabi üzerinde ziyadesiyle konuşmaya gerek yok. Ama bunun, Medine'de, oluşturulmaya çalışılan bir çalkantıya cevap olduğunu bilelim bizim açımızdan kafidir. Devam edelim inşallah dostlar. 116. ayet-i kerimede inşallah Subhanahu ve Taala şöyle buyuruyor. Billah, velada, subhaneh, ard, Allah çocuk edindi dediler. Haşa o bundan münezzehtir. Oysa göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Hepsi O'na boyun etmiştir. Boyun bükmüştür. Şimdi maalesef yine İslam düşmanlarının ve Yahudilerinin Allah Azza ve Celle'ye iftira mahiyetinde bir ifadesini bu ayet-i kerimede görüyoruz kardeşlerim. Bakınız onların iddiası şu. Diyorlar ki وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ Allah, sümme haşa, evlat edindi. Bir evlat sahibi oldu dediler. Allah Azza ve Celle aynı ayeti kerimenin içerisinde hemen onlara cevaben dedi ki, Sübhane, biz Allah Azza ve Celle'yi bu manada tenzih ediyoruz. O, onların iddia ettiği her şeyden münezzehtir. Nokta. Allah münezzehtir. Neden münezzehtir? Onların iddia ettiği her şeyden. Şimdiki iddiaları nedir? Allah Azze ve Celle çocuk edindi. Çocuk sahibi oldu. Daha doğrusu bu benim yorumum. Şunu iddia ettiler. Dedi ki Allah da bizim gibi aslında acizdir. Doğru mu? Haşa. Bunu söylemeye çalıştılar. Niye? Düşünelim. Enlemesine, boylamasına birlikte düşünelim. Şimdi Allah Azza ve Celle'nin çocuğu olduğu iddiasında bulunmak, zımnen neyi haykırmaktır? Neyi iddia etmektir? Allah Azza ve Celle'nin de yaratıldığı değil mi? Yani aynı zamanda bizler gibi bir çocuğunun olduğunu, onun da doğurulduğunu, doğurabileceğini iddia etmektir. Bunun var mı başka bir izahı? Yok. Sen eğer ki Allah Azza ve Celle çocuk sahibi oluyor, çocuk sahibi olmuştur iddiasında bulunuyorsan, ki Allah Azze ve Celle İhlas suresinde Kur'an'ın üçte birini teşkil eder diyor Hazreti Ali radıyallahu an. Öyle değil mi? Hatmedin gelin dediğinde üç defa İhlas'ı okumuş gelmiştir. Ben hatmettim ya Resulallah Kur'an'ı demiştir hatta latife icabı Niye? Çünkü Kur'an'ın beynidir İhlas suresi Sen Allah Azze ve Celle'ye bir şeyler itham ediyorsun ama Allah Azze ve Celle ta Mekke'de bize bu ayeti inzel buyurmuş. Senin iddialarını boşa çıkarmış. Sen Allah azza ve Celle evlat edin diyorsun ama Allah cevap veriyor. Ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Kul <Sessizlik> <Kül> huvallah, kul huvallahu ahad, allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem diyor Allah birdir. O Samet'tir. Ne demek Samet? Her şey ona muhtaç ama o hiçbir şeye muhtaç değildir. Lem yelid ve lem yulad ne doğurmuştur ne de doğrulmuştur halas nokta tevhid inancı bunu gerektirir ama yahudiler ve İslam düşmanları Allah düşmanları Medine'de Allah Azze ve Celle'ye böyle iftira ettiler ama bizi ilgilendiren kısım şurası onlar zımnen Allah Azze ve Celle'yi acizlikle itham ettiler çocuk sahibi oluyorsan doğuyorsundur da aynı zamanda Yarınını da bilmiyorsundur. Sen de bizler gibi sınırlısın demek istediler. Sunmaşa. Ama biz buna İhlas Suresi'ne cevap verdik. Nasraniler ne dedi? İsa Allah'ın oğludur dedi. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dedi. Peki müşrikler? Melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Herkes bir şeyler söylüyor. Ama öyle değil. Biz eğer Zaten böyle bir şey kesinlikle kabul etmiyoruz ama onların varmak istedikleri noktayı anlaşılır kılmaya çalışıyoruz. Onlar da aynı çocuk edindi demekle kendileri gibi Allah Azze ve Celle'yi sınırlı vacibul vücut olmaktan çıkarmak istiyorlar. Şimdi esas benim bu ayet-i kerimeden dedim ya burası ziyadesiyle aslında tefsir hacet söz konusu değil. Ama üzerinde tefekkür ettiğimiz zaman burada bizim azıklanabileceğimiz öğreti sahibi olabileceğimiz bir nokta var. Şimdi Türkiye toplumu olarak yaşadığımız vaka itibariyle söylüyorum kıymetli kardeşlerim. Biz belki buna şahit olmamışızdır. Olduysak da çok azdır nadirattan. Hiçbirisiyle Üzeyr'in Allah'ın olduğunu iddia eden birisiyle tartışmamışızdır değil mi? Türkiye toplumu olarak vaka itibariyle bunu çok sık yaşamadık ya. E hatta İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğunu iddia eden birisiyle oturup konuşmadık. Çünkü Türkiye'de biz %99'u Müslüman olan belki pratikte bunu göremediğimiz ama iddia eden kardeşlerimizin Müslümanların en nihayetinde Allah Azza ve Celle'nin vacibül vücud olduğuna iman eder. Allah'ın bir evladının olmasının mümkün olmayacağına iman eder vesaire vesaire. Ama peki biz bu ayeti kerimeden kendimize ait bir azık edinecek olursak. Bakınız Allah Azza ve Celle'nin ifadesiyle diyor ki onlar ağızlarıyla ifadeleriyle Allah'ın bir evlat edindiğini söylediler diyor ya. Bizim buradaki en büyük öğretimizi paylaşıyorum. O da şudur. Biz dilimiz ile, lisanımız ile, ağzımız ile, söylemlerimiz ile kardeşlerim haddimizi aşan şeyler söylemeyeceğiz. Doğru mu? Bugün haddimizi aşmak sadece Allah Azza ve Celle'ye senin İsa evladındır, oğlundur, çocuğundur demekten ibaret değil ki. Doğru mu kardeşlerim? Haddimizi aşmayı bununla sınırlı tutmayacağız. Had Allah Azza ve Celle'nin emir ve yasaklarıyla sınırlı tutulan bir sınırdır. Biz eğer bunu aşarsak, bunu aşan şeyler söylersek dilimiz ile Allah korusun onların da böyle anlayışına sahip olmuş oluruz ki bu tehlikelidir. Eğer ki biz her ne kadar Allah Azza ve Celle'nin evladıdır demiyorsak İsa Aleyhisselam'dan için... Ama ağzımızdan yine münker çıkıyor. Allah Azza ve Celle'ye hadsizlik ifade ediyorsak, Allah Azza ve Celle bunun hesabını bizden soracaktır. Öyle değil mi? Bugün biz, ağızlarımızla maalesef, gündelik hayatımızdan çoklarca örnek verebilirim. Her ne kadar az önce de ifade ettim, İsa peygamber Allah'ın oğludur demiyorsak da, ya bu kadar yaşlı adam varken, görbecik çocuk, Allah Allah ne gerek vardı o öyleydi ya şahit oldunuz mu? He? Ya bugün ben niye herkes gibi kazanamıyorum Allah Azza ve Celle sitemkar bir şekilde söylenen o cümlecikleri söylemlere şahit olmadık mı? Yahut da birisinden şahit oldum bir tartışmada konuşma esnasında aynen şunu söylemişti. Allah Azza ve Celle merhametli olduğunu iddia ediyor ama hiç de değildir dedi çünkü... Niye afet yağdırıyor üzerimize demişti subhanallah. Ama bu iki tane kulağım şahittir buna. Konuştuğumuz ev de şahittir ortam da şahittir. Belki aynen az önce söylediğim cümleciklerin aynısıyla haddi aşmıyoruz ama ağzımızdan Allah Azza ve celle'yi kadaplandıran belki söylemler çıkıyor. Buna şahit oluyoruz belki. Daha doğrusu ne biliyor musunuz? Özlü ifadeyle söyleyeyim kardeşlerim. Belki şu ağzımızdan, iki dudağımızın arasından, dilimizden, Allah Azze ve Celle'yi gadaplandıran, kızdıran, onun rızayı ilahisinden uzaklaştıran, münkerin propagandasını yapıyoruz. Belki de öyle. İşte bu ayeti kerimenin en büyük öğretisi, bence bu olmalı. Nedir o? İki nokta üst üste dilimizi, söylemlerimizi, konuşmalarımızı Allah Azza ve Celle'nin hadleri çerçevesinde kullanmak durumundayız. Onun rızayı ilahisinden uzaklaştıracak bir kelimeyi dahi sarf etmekten uzak durmalıyız. Eğer ki Allah bir şeye münker dediyse biz o münkeri bir tek şartla ağzımıza alabiliriz. Münker olduğunu haykırma kaydıyla. Propagandasını yaparak değil. Doğrusu bu ayetin öğretisi bu olsun inşallah oldu mu? Bugünün azı bu olsun. Ağzımızdan Allah'ı gadaplandıracak, Allah Azza ve Celle'yi üzecek, rızayı ilahisinden uzaklaştıracak bir kelime çıkmasın. Çünkü söylüyorum dostlar Allah bizi bu iki dudağımızın arasından hesaba çekecek. Öyle. İnşallah Teala bugünden itibaren zaten öylesiniz. Allah hepinizden razı ve memnun olsun. Ama bugünden itibaren inşallah bir kez daha Allah Azza ve Celle'nin rızayı ilahisini kazanmak için kullanalım bu dilimizi. Yani haddi aşmak için değil de hak davası için kullanalım Teala. Tabii ben bu konuşmanın ve dilin önemini anlatmak için sizlerle paylaşmayı uygun gördüm. İki tane örnek seçtim inşallahı rahman. Yani haddi aşmakla alakalı olarak lisanın ne kadar tehlikeli bir etken ve faktör olduğunu anlatmaya çalışacağım. Yani buna sahip çıkmanın aslında Allah'ın razı olacağı şekilde kullanmak olduğunu anlatmaya çalışacağım. Ve sahabeyi ikramdan Allah onlardan razı olsun ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konudaki ihtiyatlarından Örnekler paylaşacağım. Ya hakkı konuşmanın gerektiğini söylüyor aleyhissalatü vesselam ya da susmayı öğretiyor bize. İşte bunlardan bir tanesi. Kim anlatacak biliyor musunuz dostlar? Hazreti Ebu Bekir ve Omar anlatacak. Allah onların ikisinden razı olsun. Dönem Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halifeli dönemidir. Hazreti Ömer radıyallahu an içeriye girer. İstirham ediyorum burayı kaçırmayın. Hazreti Ömer radıyallahu an, halife Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yarına girdiğinde Ebu Bekir radıyallahu an içeride dilini tutmuş çekiştirmektedir. <gülüyor> Subhanallah. Ebu Bekir radıyallahu an tutmuş dilini ben burada bunu aynen sergilemek istemiyorum. Dilini tutmuş çekiştiriyor. Hazreti Ömer diyor ki Ey Allah'ın Resulü'nün halifesi Sen ne yapıyorsun? Bırakıyor dilini Ebu Bakır. Diyor ki görmüyor musun Ömer? Görmüyor musun? Dilimi çekiştiriyorum. Ve yine diyor ki ey Ömer sen bilmez misin? Allah azza ve Celle'yi gadaplandıran her şey aha bu iki dudağımızın arasındaki bundan olmadı mı Cık, Allah'u akbar sen bilmez misin Ömer başımıza ne geldiyse aha bundan dolayı gelmedi mi vallahi ben şahit oldum ey Ömer ben bu kulaklarımla Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum insan vücudunda hiçbir organ yoktur ki kendisinden kendisinden Keskinliğinden dolayı Allah'a şikayette bulunmasın. Allah ekber. Anladınız değil mi dostlar? İnsanın vücudunda hiçbir organ yoktur ki o o bu dilin keskinliğinden ve belasından ötürü Allah azza ve celle'ye ondan şikayette bulunmasın. Allahu Vallahi önemli. Şu söylediklerimize kiramen ve katibin şahit mi? Vallahi şahit. Allah bize her daim hakka aykırmayı nasip etsin. Şahit yazıyorlar şimdi. Vallahi soracak. Eğer ki Allah Azze ve Celle'yi de kızdırırsak ondan da soracak. Ama Ebu Bekir'in o ihtiyatını size tasvir etmeye çalıştım. Koskoca Müslümanların halifesi, Allah'ın Resulü'nün halifesi dilini çekiştiriyor ya. Cık cık. Diyor ki bilmiyor musun Ömer başımıza ne geldiyse bundan geldi. Bitmedi. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam sahabeleriyle seferdedir. Hemen iki örneği peş peşe anlatmak istedim. Sıcağı sıcağına. Hazreti Ömer özür diliyorum. Allah'ın Resulü aleyhissalatü ve selam sahabeleriyle birlikte seferdedir. Tabi esas kahramanımız Muaz İbni Cebel'dir radiyallahu anh. Allah'ın Resulü'ne gelir ya Resulallah. Allah'a dua ettim. İstedim ki temenni ettim, niyaz ettim. Biz senden önce ahirete irtihal edelim. Olur da biz senden sonra ahirete irtihal edecek olursak Allah sana ömür vermeyip de bize ömür verecek olursa bize neyi tavsiye edersin ya Resulallah? Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Allah yolunda mallarınızla canlarınızla cihat etmekten vazgeçmeyin. Oldu mu Muaz? Olur ya Rasulullah. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam hemen devam eder cümlesine. Der ki yalnız Muaz bil ki subhanallah bil ki Muaz Allah yolunda canlarınızla mallarınızla cihat etmekten topluma etki eden daha önemli bir faktör vardır. Burayı anladınız mı? Topluma etki eden düzenleyen etkin olan bir faktör vardır bildim ya Resulallah namazı, orucu ve zakatı kastettiniz değil mi Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam dedi ki La. onlar da hayırlıdır Muaz ama onlardan daha çok toplumu etkileyen düzenleyen onları belli bir nizama koyan ve etkin olan bir faktör vardır Muaz ya Resulallah der ve rivayete göre Muaz aklına ne kadar hayırlı amel gelirse sayar. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam cevabı hepsine aynıdır. Onlarla onlar da hayırlıdır Muaz. Ama topluma böyle düzenleyen ve sadır olduğu zaman etkileyen bir faktör vardı Muaz deyince. Muaz der ki Ya Resulallah sen söyle. Nedir o? daha işte az önce saydıklarından daha hayırlı olup, topluma etkin eden, sirayet ettiği zaman düzenleyen şey, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir şey söylemeden sadece işaret parmağıyla ağzını gösterir. Belli bir müddet durduktan sonra der ki, işte bu var ya, topluma sirayet ettiği zaman etkin olan, düzenleyen şey hakkı haykırmak eğer buna gücü yetmiyorsa susmaktır Allah'u akbar vallahi bu bile başlı başına konferans mevzusu hakkı haykıracak söze bak söze diyor ki buna güç yetiremedi yapamadı mı susacak ağzından münker çıkmayacak Hakikaten de öyle değil mi? Bugün topluma söylenen hani yokarlardan, söz sahibi insanlardan sadır olan sözlerin tesiri belki saydığımız şeylerden daha etkin değil mi? Öyle değil mi dostlar? Vallahi öyle. Münker çıkarsa toplum münker olarak etkileniyor. Vallahi öyle. Hak sadır oluyorsa hak olarak etkileniyor. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylemiştir. İsabet etmiştir. Biz buna iman ediyoruz bakın yine öyle söyledi. Hakikaten eğer doğru söyleniyorsa, hak söyleniyorsa topluma hak olarak sirayet ediyor. Bugün bunun etkinliğini tartışmak durumunda değiliz. Ama bitmedi. Ben buraya bir parantez açtım çünkü. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Böyle dedikten sonra Muaz İbni Cebel diyor ki ya Resulallah sen öyle bir yere işaret ettin ki bizim şu iki dudağımızın arasından çıkan her şeyden Allah bizi hesaba mı çekecek? Allahu Akbar. Ne dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Şu sözün güzelliğine bakın ya. Annen senin matemini tutsun emi ey Muaz. Annen otursun da senin matemini tutsun. İnsanları cehenneme yüzüstü sürükleyen, aha bu iki dudağının arasından çıkandan başkası nedir ki? مَنْ yu'min billahi, بِاللّٰهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْتَكُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْمُودِ Kim ki Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya hayır konuşsun, ya da sussun. İşte bu ayetin en büyük öğretisi bu olsun inşallah. Bizi Allah azze ve celle hadlerle sınırlandırmıştır. Vallahi bu iki dudağımızın arası içinde geçerlidir. Allah bize Resulü aleyhissalatu vesselamın hani Muaz da başta dedi ya bize neyi tavsiye edersin ya Resulallah? Bu nasihata tavsiyeye uyuma başarısını nasip etsin. Ağzımızdan iki dudağımızın arasından ya Hakk'ı haykırmayı nasip etsin ya da en azından susmayı nasip etsin. Rabbim bize şu iki dudağımızın arasından nünkeri nasip etmesin. Vallahi yoksa altından kalkamayız. Tabii ayeti kerime şöyle sonlanıyor. Hani o ayeti kerime de ifade ettik ya o. Onlar iddia ettiler ki Allah'ın bir çocuğu vardır. Allah Subhanahu ve Teala dedi ki Allah bunlardan münezzehtir. Yerin ve göğün mülkü Allah'ındır dedi. Ha? Ondan sonra da şöyle bitti ayet. Dikkat edin. Subhanahu ve Teala Kullu lehu qanitun. Ne demek? Her şey ona boyun eğmek durumundadır. Ayet bu. Şimdi buradan neyi çıkaracağız biliyor musunuz? Çok ilginç. Hakikaten istirham ediyorum. Birazdan inşallah yola çıktığınız zaman eve giderken, başınızı yastığa koyduğunuz vakit. Yahudiler şöyle gözünüzün önünde canlandırın. Allah düşmanlarını canlandırın. Allah Azze ve Celle acziyetle itham ettiler. Sınırladılar Allah Subhanehu ve Teala'yı sunma kaşa. Ama Allah Azze ve Celle öyle bir cevap verdi ki, ''Kullullahu kanitun'' dedi. Subhanallah, sınırlı olmakla itham ettikleri, iftira ettikleri Allah Azza ve Celle öyle bir cevap verdi ki, dedi ki, her şey ama her şey ona boyun eğmek durumundadır. Allahu akbar. ''Kanitun'' Hiçbir şey tesadüf değildir. Şu ilgimi çekti, ayetin üzerinde düşünürken, ''Sen Allah'a sınırlılıkla itham ediyorsun.'' Yalnız sen öyle sınırlısın ki öyle acizsin ki senden daha büyük kudret sahibinin düzenlediği varlık nizamının dışında bile hareket edemiyorsun. Ölümüne mani olabiliyor musun? Öksürmene bile mani olamıyorsun ya. Hapşırmana bile mani olamıyorsun. Sen Allah Azza ve Celle'yi sınırlıkla... İtham ederken yalan dolanla Allah Azza ve Celle'ye bir şeyler iftira ederken senden daha üstün kudretli olan Allah senin onun çizdiği nizamın içerisinde hareket etmeni emrediyor. Vallahi onun dışına da çıkamıyorsun. Nasıl bir tenakuz değil mi? Neyi iddia ediyorsun? Ama Allah muhteşem cevap vermiş. Kullullahu kanitûn Her şey ona boyun eğmek durumundadır hiçbir şey tesadüf değil hiçbir şey rastgele değil diyor Allah subhanahu Teala. neyi görüyorsan neyi gördüysen neye şahit olduysan hepsi Allah'ın kontrolünde muhteşem bir ayet ya bu ayet bize aslında akli imanı tekrar hatırlatıyor değil mi Allah bunu emrediyor çünkü vallahi bu ayet bunu hatırlatıyor hiçbir şey tesadüf değil her şey Allah'ın kontrolünde. Bu cümleyi unutmayın. Kullullahu kanitunun ifadesi açıklaması aslında bu. Aslında onlar ne dediklerini bilmiyor. Vallahi ona aslında İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi böyle bir tartışma ortamı olması lazım. İmam-ı Azam Ebu Hanife de ona bu, bu manada haddini bildirmesi lazım. Hani her şeyin rastgele olduğunu iddia eden bir ateistle İmam Ebu Hanife tartışmış ya. Her şeyin rastgele olduğunu hiçbir şeyinde Allah'a boyun eğmek durumunda olmadığını iddia eden bir ateist. İmam Ebu Hanife demiş ki bunların hepsi tevafuk, yani rastgele oldu. Demiş ki tamam bunu öğrencilerin huzurunda tartışalım. Tartışalım. Büyük bir randevu düzenlerler. Tabir yerindeyse böyle bir tartışma, münazara ortamı tertip ederler. Ve İmam Ebu Hanife söylenen yerde bir saat gecikmeli gelir. İlginç değil mi? Ama İmam bu Hanife gelmezden evvel ateist orada ya Allah'ı inkar ediyor bir. İnkar etmesinin de yanında diyor ki her şey rastgele olmuştur. Hiçbir şey Allah'ın emrinde boyunduruluğunda değildir. Böyle olur yani rastgele olmuştur gibi iddialarda bulunan ateist diyor ki bak sizin hocanız benimle tartışmaya dahi cüret edemedi bırak onu Allah'ın her şeyi Allah'ın kontrolünde olduğunu bana nasıl ispat edecek derken İmam Ebu Hanife içeri giriyor diyor ki bir saat geç kaldın doğru bir saat geç kalmamın diyor sebebi şu başlıyor ateiste anlatmaya Allah'a inkar edeni daha doğrusu her şeyin tesadüf olduğunu iddia edene anlatmaya başlıyor diyor ki biliyorsunuz ben karşı tarafta oturuyorum ve bir ırmaktan daha doğrusu bir nehirden geçmek durumundayım Geldim ki beni karşıdan karşıya Geçirecek bir kayık yok Orada bekleyip dururken Baktım birden Nehrin suyun kenarında duran Ağaçlar böyle Kendi kendine e, Nedir o İnisiyatif aldı dallarını kesmeye başladılar Nizami bir şekilde artık Kayık olacak bir kavis Oluşturdular birbirlerine yapıştılar Birbirleriyle bir oluşum Gerçekleştirdiler ve en nihayetinde Bu kayığın Oluşmasını bekledim ve bundan dolayı bir saat geciktim diyor ateist. Özür diliyorum İmam Ebu Hanife. Ateist tabii daha sözü biter diyor ki nasıl olur bu? Mümkün değil. Ağaçlar dallar durup dururken hiçbir kimsenin tasarrufu olmadan inisiyatif alıp da nasıl bir kayık olabilir? Diyor ki sen küçük kayığın rastgele olduğuna inanmıyorsun da şu nizamın ve alemin rastgele olduğuna mı inanıyorsun? Subhanallah. Kullullahu kanitunun izahı budur. Her şey Allah Azza ve Celle'nin varlık nizamı boyundurluğu altında deveran eder. Her şey onun kontrolü altındadır. ve Ben de Ebu, İmam Ebu Hanife'nin böyle bir anekdotu çok uygun düşüyor olmasından ötürü sizlerle paylaşmak istedim kardeşlerim. 117. ayeti kerimede ise Allah Subhanahu ve Teala devam edelim inşallahutaala şunu buyuruyor. <gülüyor> Allah Subhanahu ve Teala o göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şey dilediğinde ona sadece ol der, o da hemen ol verir. Lakin burada essiz yaratmaktan bahsediyor ama bedi' kelimesine ayrıca inşallah bir şerh düşelim. Burayı izah etmek durumundayız. Bedi'e halaka gibi normal bir yaratmak manasında değildir kardeşlerim. Bedi'e hiç ön malzemeleri olmadan anlayacağımız ifadeyle söylüyorum. Hiçbir ön hazırlığı olmadan, hiçbir şey onunla alakalı hiçbir şey yokken essiz bir yaratmaya denir. Yani burada mana ne oluyor. Allah göğü ve yeri hiçbir ön malzemesi olmadan tamamen baştan yaratmıştır. Manası daha uygun düşmektedir. Şimdi ayetin tercümesi böyle: O ıdaqda emran fa inna ma Biz bir şeyin de olmasını istediğimiz zaman ona ol der ve ol, ol deriz o da olu verir. Şimdi bu ayet-i kerime biz yıllardır değil mi kardeşlerim? Belki çocukluğumuzdan beri bildiğimiz, belki de ezberlediğimiz bir ayet-i kerimedir. Ve biz buna iman ediyoruz. Vallahi amennâ ve saddaknâ diyoruz. İmza atıyoruz altına. Öyle ki bizim Rabbimiz, Allahu azimuşşen, bir şeye ol dediği zaman o, şüphesiz ki olur. Buna iman ediyoruz. Hatta bunu tartışmalarımızda konuşmalarımızda şu ayetle süslediğimiz de olmuştur. وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ illa يَعْلَمُهَا Bir yaprak yoktur ki düşsün ve Allah Azza ve Celle'nin ondan haberi olmasın. Öyle mi? İstirham ediyorum. Buraya virgülü koyalım. Ve sadece ve sadece bu ayeti bir tasavvur edin. Üzerinde bir tefekkür edin Allah rızası için. Bir yaprak denesi. Düşecek ve Allahu Azimus Şanın ondan bilgisi olmayacak. Allahu Akbar ya. Vallahi ağır. Basit bir ayet değil ha onu söyleyeyim. Bir yaprak düşecek. O ancak Allah'ın müsaadesi, emri, izni ve bilgisi dahilinde düşecek. Allahu Akbar. Muhteşem ve ol diyor oluyor düş diyor düşüyor subhanallahu teala. Hatta şu ayet ne kadar ilginç değil mi? "Ve ma emruna illa vahidetun kalmhin bil Allahu Akbar. Diyor ki bizim bir işin olmasını dileğimiz ve o işin olmasını sağlamamız bizim anlayacağımız dilde söylüyor Allah. Göz kapaklarınızı açıp Kapamanız mesabesinde kadardır. Allah-u Ekber. Bir düşünün ya. Allah bir şeyin olmasını istedi ya. Sadece bakın kapattım ve açtım. Allah bir şey istediyse o olmuştur bile. Kum feyekun. Allah Allah. Geçen de değerli hocalarımla otururken bu ayeti konuşuyorum, düşünüyorum. Sizlere hazırlanmaya çalışıyorum daha doğrusu. Hocalar ama şu suali yönelttim. Dedim ki Allah azza ve celle'nin her şeye kadir olduğuna, bir şeye ol dediğinde olacağına, olduğuna iman ediyoruz. Amin. Ama Kur'an'ın içerisinde öyle kıssalar vardır ki normalde vaka itibarıyla o olmayacak iken Allah onu oldurmuştur. Kun feyakun demiştir ve olmuştur, değil mi? Kuranda kıssalar var. Sormuştum değerli hocalarıma, dedim ki sizi en çok hangisi etkiledi, etkiliyor. Herkes bir şeyler söyledi. Ben de kendilerine dedim ki, beni Meryem validemizin hamile kalması etkiliyor. Anlatayım inşallah. Hakikaten Kur'an'ın ayetleriyle sabittir. Ben anlatırken bir taraftan da düşünün olmaz mı inşallah? Allah Azza ve Celle'nin neye kadir olduğuna, nasıl bir kudrete sahip olduğuna, bizim de nasıl bir Rab'be iman ettiğimizi Allah rızası için düşünün. Meryem Valide'miz, Ayet inşallah tilavet ediyorum, bakınız. قَالَتْ رَبِّ اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدُونَ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَارٍ bunun yok bir izahı. Bize aslında Meryem validemiz vaka itibariyle aklen bir şeyin mümkün olmayacağını ama bunun Allah Azza ve celle istedikten sonra olacağını anlatıyor. Diyor ki ya Rabbi bana bakınız li veledun, benim bir çocuğum olacak öyle mi ya Rabbi? hem de bana bir beşer değmemiş iken düşünüyor musunuz bu arada dostlar biz hepimiz burada bir çocuğun nasıl dünyaya geldiğini biiznillahü teala biliyoruz ve meryem validemiz ve Va aka itibariyle aklen bunun mümkün olmayacağını Allah'a sorarak dile getiriyor diyor ki ya Rabbi bana bir beşerin eli değmedi ki ben hamile kalayım mümkün değil. Olmaz ya Rabbi. Bu olamaz. Sen ise benim hamile kaldığımı söylüyorsun. Wa kadalikallah. Kedalikallah yahluku ma yasha. Cevap veriyor Allah. Allah istediğini yaratan değil mi? İza qada amran fa inma yekulu lehu kun Allah istediğini yaratandır diyor ve devam ediyor. Diyor ki o bir şeye olmasını istediği zaman ol der ve oluver. Allahu akbar ya. Hafsalamız alıyor mu ya? Bir beşerin eli değmemişken İsa aleyhisselam dünyaya gelmedi mi? Subhanallah. Sözün bittiği yerdir aslında. Ama biz öyle bir Rabb'e iman ediyoruz ki bak biz bunu dillendiriyoruz. Söylüyoruz. Haykırıyoruz. Kun feyekunu biz çocukluğumuzdan beri ezberledik. Yeter ki Allah olmasını istesin. Bir beşerin eli değmeden bile İsa'yı Meryem validemizin rahmine düşüren odur. Subhanallah. Çünkü o Alemlerin Rabbi olan Allah ol dedi, oldu. Ama ben nereye gelmek istiyorum? Bu böyle. Biz buna iman ediyoruz. Allah'ımdü senalar olsun. Ama bizim bunun pratikle gündelik hayatımızla bir alakası var. Şimdi daha önceki bir tefsir dersimizde yüzeysel olarak bundan bahsettim. Ben hatırlıyorum. Ama yine söyleyeceğim ve inşallah münasip olduğu zaman yine söyleyeceğim ileride. Biz bugün bu ayete biliyor, iman ediyoruz. Allah Azza ve celle istediği zaman her şey olacaktır. Yeter ki ol desin. Ama bugün yeri geldiği zaman biz Müslümanların acziyetini, Müslümanların bugün gerçekten Allah Subhanahu Wa Taala hani Müslümanların gerçekten zaaf bir durumda olduğunu, yani kafirlerle kıyaslandığı zaman kafirlerin gerçekten bir güç, bir otorite sahibi olduğunu konuşuyoruz. Hatta istedikleri zaman imkanlarına, silahlara sahip olduklarını söylüyoruz. Doğru mu? Bir süper güçten bahsediyoruz. İşte NATO'dan bahsediyoruz. Birleşmiş Milletlerinden bahsediyoruz. Uçak savarlarından bahsediyoruz. Güçlerinden bahsediyoruz vesaire vesaire. Yere göğe sığdıramıyoruz kafirleri yani. Müslümanlar zayıf. Güçsüz, kelimsiz, hiçbir şey olmaz. Kafirler yere göğe sığdıramıyoruz. Peki vaka itibariyle doğrudur. Onların buradan bastıkları bir düğmeyle Orta Doğu yok edebilecek silah güçlerine sahiptirler. Ama biz normalde teoride ve izâ qada emran fe innemâ yekûlû lehû kun feyekûn iman ettik. Allah Azza ve Celle'nin ol dediğinde olacağına iman edenleriz biz elhamdülillah ama bunu pratiğe indirgeyelim biz bize düşeni yapalım Allah Azza ve Celle onları yerle yeksan etmeye kadirdir doğru mu vallahi kadirdir Meryem Halidemiz'in rahmine İsa'yı bir beşerin eli değmeden düşüren ve buna kudreti yeten Allah Kafirleri yerle yeksan etmeye de kadirdir. Öyledir. Ama biz bize düşeni yapıyor muyuz? Bunu konuşalım. İntamsurullaha yansurkum. Siz Allah'a yardım edin, gerisini Allah'a havale edin. Allah size yardım edecektir. Sizi ben bir haşr suresine götüreyim. Süper güçmüş. He? Silahlarmış. Hikaye hikaye. Allah Azze kunfaya Celle'nin kun yanında vallahi hikaye. Bir hiç bana bunu haşır suresi öğretti. Benim Rabbim öğretti. aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ın nadiroğullarına düzenlediği seferde kaleleri nasıl yerle yeksan ettiği öğretti. Allah ayetini almış. Nadir oğullarına sefer düzenlemişti Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Eğer hafızam yanıltmıyorsa Medine'nin hicretin dördüncü yılı. Allah'ın Resulü'ne ihanet etmişlerdi. Allah'ın Resulü cezalarını kesmeye gitti. Ama bizle ilgili olan yere geliyorum esas Allah Azze ve Celle'nin ayetini tilavet edeyim de inşallah onun mealinden hareketle konuşalım. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِنَ اللّٰه Diyor ki Allah Azze ve Celle onların öyle kaleleri vardı ki öyle korunakları vardı ki öyle surları vardı ki öyle tecizatları vardı ki sayın mı öyle güçleri vardı ki öyle imkanları vardı ki siz şu altını kıymetli kardeşlerim vesaire vesaire. Bizi Allah'tan bu kalemiz koruyacaktır zannediyorlardı diyor ayet. Zanları daha da bir yalın Türkçe ile ifade edelim. Onların zannettikleri şu. Tahminleri şu. Beklentileri şu. Bizim üstün teknolojiyle sahip olduğumuz kalemiz bizi Allah'tan ve onun Resulünden ve İslam'ın ordusundan koruyacaktır. Korumaya da kadirdir. Öyle bir donanıma sahibiz. O ayetle sabit. İkinci ayetini açın aşırı sorusunu. Subhanallah. Ama Allah Azza ve Celle bakınız Az önce ne dedim Biz bize düşeni yapmakla Mükellefiz Biz nadir oğullarına sefer düzenleyen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Bizzat kendisi Ve sahabeleri gibi O safta mıyız Değil miyiz bunu konuşalım Sahabeler sonunu düşünmediler O kaleye nasıl girerizi düşünmediler Çünkü biliyorlardı ki Allah vaadinden Dönücü değil biz dine yardım edersek, Allah bize yardım edecek. وَاِذَا قَضَى أَمْرًا فَاِنَّمَا يَكُولُ لَهُ fe فَيَكُونَ diyecek Allah. Ama marifeti söyleyeyim mi ne? O safta, saf tutabilmek. Doğru mu? Bakın ne diyor Allah Azze ve Celle? فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ onların kaleleri vardı o kalelerinin arkasında gardlarını aldılar diyor Allah ama bakınız cevaben ilaveten Allah azze ve celle diyor ki biz onları öyle bir yerden yakaladık ki hiç hesap etmemişlerdi buyur ne yapmış Allah Allah onların kalbine rup aşıladı rup Kaleler orada dura dursun, kocaman surlar, kocaman kocaman, devasa silahmış, güçmüş, imkanmış, teçhizatmış, levazımmış, sayıda say. Bak ayetle diyor ki Allah onları hiç ummadıkları yerden yakaladı, kalplerine sadece korku aşıladı. Tam robun Türkçe karşılığı aslında korku değil. Ne biliyor musunuz? Hani korku bazen insanı daha çok hata yapmaya sevk eder ya öyle panik atak diyebilir miyiz? Yani bir şey yanlış yani öyle bir korku sadır oluyor ki bir sürü yanlış yapmasına etrafını yakıp yıkmasına sebep olan ruhup korku. Buyurun. O ayette diyor ki biz müminlerin elleriyle ve onların kendi elleriyle kalelerini yerle yeksan ettik. Allahu akbar. Allahu akbar. Hani o kaleler? korur diyordunuz. Bu, ka bu kaleler bizi Allah'tan bile korur diyorlardı. Mesele ne biliyor musunuz? Bize düşeni yapmak. O nadir oğullarına sefer düzenleyen Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın ashabı gibi bugün de safımızı belli etmek zalimin karşısında batılıların karşısında Allah Azza ve celle'nin düşmanlarının karşısında saf tutup Allah azza ve celle'nin vaadini ve nusretini beklemek. Çünkü kun feyakunun sahibi Allah'tır. Bu ayetin bize en büyük öğretisi de inşallah Teala bu olsun dostlar inşallah. 118. ayeti kerime'de ise Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor kardeşlerim. Ba'du auzu Bilmeyenler dediler ki Allah bizimle konuşmalı ya da bize bir ayet mucize gelmeli değil miydi? Onlardan öncekiler de işte tıpkı onların dediklerini demişlerdi. Kalpleri, parantez içerisinde yani akılları nasıl da birbirlerine benzedi? Gerçekleri iyice bilmek isteyenlere ayetleri apaçık gösterdik. Şimdi bu ayeti kerimede şöyle bir husus var kardeşlerim. Yahudiler daha önce de buna benzer ayetleri konuşmuştuk. Hatırlayınız lütfen. Allah Azze ve Celle bize işte kendisini göstermeli değil miydi? İşte gösterseydi iman ederdik. İşte buna benzer yaklaşımlar. Hani ayette diyor ya yani Allah bizimle konuşmalı. Daha doğrusu biz buna bir isim vermiştik. Hatırladınız mı? Ne zihniyetiydi? Bahanecilik zihniyeti. Üretiyor da üretiyor. İman etmek istemiyor ya. Üretiyor. Diyor ki Allah bizimle konuşsaydı. Allah bize görünseydi. Allah bize kendisinden bir mucize gösteriverseydi de biz o esnada iman etseydik. Vesaire vesaire. Ama il, en ilginç yönü şurası. Bizim azık. Bizim azığımızı söylüyorum bu ayette. Öğretisi söylüyorum bu ayet-i kerimenin. O da ne biliyor musunuz? Allah Azza ve Celle Yahudilerden önceki atalarını Beni İsrail'i günümüzün terminolojisiyle söylüyorum. Link gösteriyor. Diyor ki oraya bir tıklayın. Yani oraya bir bakın. Sizin atalarınız da aynı sualleri yönetmişlerdi. Bak onların haline ne oldu? Doğru mu kardeşlerim? Diyor ki aynı ataları gibi soruyorlar ya. Diyor ki hatta Allah azza ve celle hani ne derim Bir akıl benzerliğinden bahsediyor Diyor ki akılları ne kadar birbirlerine benziyor. Tashabbahat kulubuhum. Kalp burada akıl manasındadır. Akletme keyfiyetidir. Diyor ki onların düşünce tarzları nasıl da birbirlerine benziyor. Yani aslında öğretisi şu. Allah azza ve celle Yahudileri Geçmişte, yani onlardan önce gelen atalarından ibret almasını istiyor. İbret almalarını istiyor. Bak diyor geçmişe, atalarınız aynı soruları sordular, aynı şeyleri kurcaladılar, durdular. Bakın onların başlarına ne geldi. Daha net bir ifadeyle orayı gösteriyor ki ibret alınsın. Bunu aslında çok güzel ifade eden, Arap atasözünde sözünde de kendisine yer bulmuş, bir hadiseyi paylaşmak isterim. Atasözü şu. Lafız itibarıyla "Men yeşleri, seifi ve haza Şimdi Has isminde bir kahraman varmış. Hars. Bu Hira kralı Noman askerlerini topluyor, bir tim oluşturuyor. Dikkat edin. İbreti anlatacağım. Çünkü Allah azze ve celle orayı gösteriyor. Atalarınız da böyle yapmıştı. Bu tür sorular sormuştu. Bak başlarına ne geldi. Şimdi bunu anlatıyoruz. Bunu anlamaya çalışıyoruz. Diyor ki kral o timi topluyor askeri birliği diyor ki gidin o hars var ya onu diyor alın der desteğinin getirin. Huzurumda istiyorum onu. İyi. Askerler gidiyor harsı buluyorlar. Tabi hars o kahraman Kendisini öldürmeye veyahut da kralın huzuruna getirmeye, getirmek için geldiklerini anlayınca kılıcını çekiyor. Tabir yerindeyse maruz görün Allah ne verdiyse hayatını ortaya koyuyor ve onlarla çatışmaya başlıyor. O heyecanla o duyguyla aldığı o güçle askerlerin hepsini bir bir yere sermeye başlıyor ki tek tek askerlerin öldüğünü gören bir grup asker savaşmayı bırakıyor. Bir adım geri atıyor ve onların yerde yatan askerlerin halini gördükten sonra geri çekilen askerlerin halini gören hars kılıcını havaya doğru doğrultuyor ve bu sözü söylüyor. Kim ki benim kılıcımı almak istiyorsa eseri diyor yerdedir baksın. Subhanallah. Baksın yere diyor. Bu kılıcımı almaya geldiniz. Buyurun. ben yashtari seifi hada atharuhu. O zaman diyor yerdeki esere baksın. bu askerlerin hepsi o ortamı o harsı almadan, derdeste edemeden terk ediyorlar. İşte bu ayeti kerime de Allah Subhanahu ve Taala aslında sizden öncekiler de aynı soruları yöneltmişlerdi ama bir baksanıza. Onlar neyle karşılaştılar ve akıbetlerin ne olduğu noktasında bir beyanatı var. Ben inşallah bugünkü tefsir dersimizi Kanun Sultan Süleyman'ın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Subhanallah. İbret ya. Hakikaten muhteşem bir söz. Hatta veriler arasında bunu başka padişahlara, halifelere ait olduğunu söyleyenler de var ama işte neticede bir rivayettir, bir alıntıdır. Ben sizlerle bunu paylaşmak istedim. İbretle alakalı olduğu için paylaşmak istedim. Kanuni Sultan Süleyman vefat etmeden önce vasiyet eder. Der ki kardeşlerim ben öldüğüm zaman ben öldüğüm zaman ellerim cenazemin kılındığı yerden defnedilecek olan mezarlığa kadar tabutun dışarısında sarkık gitsin. Anladınız mı? Ellerim, benim cenazemi kıldınız ya, ellerim tabutun dışında taşırken gitsin. Tabi anlamazlar ilk başta. Sorarlar, derler ki, işte, padişahım, halifem, niçin böyle ferman buyurdunuz? Der ki, gelen, geçen, gören, duyan, koskoca devlet halifesinin Onca mülkiyet sahibi olmasına rağmen ahirete eli boş gitti, görsünler ve ibret alsınlar diye. Allah bakar. Muhteşem bir söz. Allah bizlere de ibret almayı nasip etsin inşallah. Rabbim ayetleriyle hakkıyla amel etmeyi ve inşallah anlatmayı, aktarmayı bizlere nasip etsin. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun inşallah. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh.